Bu rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Rabbimiz dünya ve ahiretin saadetine, serametine, kendisinin lütfuna, ihsanına, ikramına sizlerin ve bizlerin nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okumak, talibim eylemek, böylece tefeyyüz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis şeriflerin okunmasına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine hediye olsun diye ve onun alinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve cümle enbiya ve mürsülün ve evliyaullahın ve has satan Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra mürşidleri ve mürebbileri olan Meşayih-i Vâsılîn, sadat türk aleyhimizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri fetheden adiklerin, şehitlerin, gazilerin ruhları şad olsun diye, cümle hayrat-ı sahiplerinin şu caminin yapılmasına, geliştirmesine, tamirine, tecdetine vesile olanları ve bu camiden güzerane edemiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına, bu beldede methum bulunanların ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere, şu hadis dersimize iştirak etmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerini ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun, cümlesinin ruhu şad olsun, kabirleri pürnür olsun, makamları âlâ dereceleri yüksek olsun diye. Rabbimiz bize de dünya ve ahiretin hayırlarını, saadetini, selametini ihsan eylesin. Ömrümüz Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimiz'in izinde Rabbimiz'e rızasına uygun geçsin diye bir Fatiha. Üç İhlas'a okuyalım, böyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. I'm sorry to get us out of here. Sözümüzün başında metnini okumuş olduğumuz bu haftanın birinci hadisi şerifi sıfah ve siddetler birisinin sahibi olan İbn-i Maceh rahmetullahi aleyhi. Ebu Hüreyre'nin de Allahu rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurur. Diye Peygamber Efendimiz bile bildiriyor. Şöyle buyurdu diye bildiriyor. Rabbimiz ne buyurmuş? Ate telli ibadiye salihine malaa'ilun ra's ve la'tudun semiat ve la'htar <gülüyor> ala kalbi bişaş. Buyurmuş ki ben benim salih kullarıma gözlerim görmediği, kulakların işitmediği beşerden bir kulun kalbine hiç gönlüne, hatırına gelmemiş nimetler hazırladım. Muhtemelen kardeşlerim, evinize bir misafir gelirse gücünüzün yettiğince misafirimize ikram etmeye çalışırsınız. Karınca kararınca çay ikram edersiniz, şeker ikram edersiniz, gül suyu ikram edersiniz. Ama daha zenginseniz daha fazla ikramda bulunursunuz. Eskiden sadrazamlar, vezirler iftar yemeye verdikleri zaman giderken bile ceplerine iş kirası diye efendim para koyarlarmış davetlilerin iş kirası. Yani zahmet ettiniz, geldiniz, bizim soframızda efendim, yemeği çiğnerken, yutarken yoruldunuz diye şaka, yarı şaka yarı zarafet, nezaket yoldu efendim bu, bu da sizin hakkınız diye bir de efendim, para verirlermiş. Daha da zengin olursa insan, mesela bir padişahın tabi sarayına gitse efendim memleketimizin artık e, yönetimi değişti ama dünya üzerinde yine saraylar var. Hükümdarlar var. Orada tabi nice ikramlar görür. Bunları şu bakımdan sayıyorum. İnsan zenginliğine göre sevdiği kimselere hediyelerde, ikramlarda bulunur. Rabbimiz kainatın halıkı ve sahibi ve mahlukatın razıkı, kayıp hazinelerinin sahibi, kudreti sonsuz, sanatı eşsiz, emsalsiz hikmetine akıllar hayran, Rabbimiz. Sevdiği kullara öyle mükafatlar hazırlayacak ki, onları anlayamazsınız ama şuradan kıyas ederek, birazcık içinize O'nun neşesi dolsun diye sayıyorum bunları. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği hiçbir kimsenin gönlüne dahi hatırına dahi gelmemiş nimetler hazırlamış Rabbimiz. Hazırladım diye de Resul-i Edebine bildirmiş, Resul-i Edeb'i Muhammed-i Mustafa'sı da bize naklediyor. Ey mübarek Müslümanlar! Rabbimiz böyle buyurdu diye naklediyor. Müjde veriyor. Allah yolunda çalışın, emrini tutun, yasaklarından kaçının, onun salih kulları arasına girin ki bu nimetlere eresiniz. O salih kullarına çok mükafatları şimdiden hazırlamış, hazır etmiş diye bildiriyor. Eskilerden bir mübarek zaten rüyasında hurilerden bir tanesi görünmüş. Demiş ki nerelerdesin hasretinden bir hal olduk ne zaman geleceksin diye adamın bu dünyaya bakacak hali kalmamış eğer o huri kızlarından bir tanesi bir parmağını gösterseydi diyor peygamber efendimiz hadisi şerifinden yerler gökler karanlık gecede pırıl pırıl nur dolardı aydınlanırdı yani tarihlere sığmaz bir nur, nuraniyeti güzelliği olduğunu bildiriyor Muhterem kardeşlerim salih demek. Yani iyi yapılması gereken vazifeleri yapan efendim uygunsuz olan işlerden kaçınan vasıflara tam uygun düşen, istenilen evsafa tam uygun düşen kul demek. Bu bu işe salihtir. Yani münasiptir, uygundur demek. Salih kul da Allah'ın tam istediği tarif damesine Esasında uygun olan kul demek. İnsan bir salih kul oldu mu, ne mükafatlara erişir, dünyada da ne kadar büyük mükafatlara erişir anlamak için bir küçük işareti sizlere nakledeyim. Hepimiz namaz kılıyoruz, mümin kullar. Namaz kıldığımız zaman oturduğumuzda kâde'de. Esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Şimdi okuyoruz. Böyle burada geçiyor ki Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihin. Allah'ın selamı bizim üzerimize olsun ve bir de Allah'ın salih kulları üzerine olsun buyruluyor. Şimdi bütün namaz kılanların Duasız salihlere geliyor. Dünya üzerindeki bütün müminler salihlere dua etmiş oluyor. İstemez misiniz? Bir milyar insan size dua etsin. Bir milyar Müslüman, namaz kılan Müslümanların hepsi gündeki kaç defa salihlere böyle dua edince, tahiyyatı okuyup da dua makamında bu ifadeleri kullanınca size pay gelecek. Size hisse gelecek, size nasip gelecek, size de oradan mükafat edecek. İstemez misiniz, İnsan can atar. Yani o sıfata sahip olsam da, bir büyük fabrika düşünün, dünyaya imalatını satıyor, onun hisse senetlerinden, bir külliyetli hisse senetler sizin elinize geçmiş, tamam artık dersiniz. Bana karada ölüm yok. Yani o hisse senedinden ayda şu kadar para akıyor. Zenginlerden birisini söylediler de, şu kadar fabrikasından bu kadar gelip geliyormuş. Demiş ki, Türkiye Fasıl Sanayi'nin hepsine kadar bütün fabrikaları, bütün gazeteleri toplasan, mecmuaları toplasan nedir bunların sermayeleri, parası, parayla satın almak, şu kadar. Benim demiş fabrikamda şu kadar para kazanıyorum, hepsini alırım. Başlamış alma, efendim. E bütün gazeteleri bütün alacak. O zaman o ne derse siz onu dinleyeceksiniz, onu okuyacaksınız. Neyi istemezse onu duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, okumayacaksınız. Yani bir ülkenin yönetimine, bir ülkenin efendim efkar umumiyesinin oluşumuna doğrudan doğruya sahip olacak yani. Para gücüyle. Ne büyük şey. Bizim olsa da biz de İslam'ı hakim kılsak. İslamı söylesek, imanı söylesek, efendim ahlakı öğretsek, edebi öğretsek, terbiyeyi öğretsek, hanımlar beylerine muti olsalar, efendim beyler hanımlarına sadık olsalar, vefalı olsalar, çocuklar analarına babalarına saygılı olsalar, sevgili olsalar, hocalar talebelerine üzerine tam eğilip iyi emek sarf edip yetiştirseler, talebeler hocalarının ellerini ayaklarını öpse, Memleketimiz gül gülüysen olsa, sokaklar tertemiz olsa, her taraf intizamlı olsa, çamur kalmasa, eğer üzüntü kalmasa, hüzün kalmasa ne kadar iyi olur? Bak ah işte gözükür olasıcı para para deniliyor. Gözü nerede, kulağı nerede o da bilmiyoruz ama işte o olmadığı için yapamıyoruz filan diyoruz. Maddi bir paranın elimize geçmesi için böyle yüreğimiz böyle bir hevesleniyor. Efendim, ah şu mükemmfada bize de ersek filan diyoruz. Salih kul oldun mu? Bir milyar insanın varidatı sana geliyor. Bir milyar müminin Allah'ın mümin kulları yani sevgili kulları. Vallahi öyleyir müminin. Allah müminlerin velisidir, dostudur. Müminler de Allah'ın velisidir, dostudur. Hepimizde bir velayet anne vardır yani hepimiz Allah'ın velisiyiz. Yani. Kocaman böyle bir hatırlık kimse değiliz ama mümin olmak dolayısıyla bir kere hepimiz Allah'ın velisiyiz. Allah'a hamdü selalar olsun. E, bütün müminler bütün müminler bir insana dua ederse bu büyük valida sahibi, büyük gelir sahibi, çok mübarek bir insan demektir. E, salih kul olmak için hocam yolu göster. Yolu göster canımı feda etmeye razıyım diyeceği geliyor insanın bu izahattan sonra hocam sen şu salih kul nasıl olunursa onun yolunu bir gö gösterse göster de ben o yola başımı koyayım o yolda canım feda olsun diyeceği geliyor insanın. Hakikaten de öyledir. Çünkü işin aslı paslı budur. Şu dünya hayatında işte geldik, işte gidiyoruz. Sakallarımız ağırdı, belimiz mükülmeye başladı. Dizlerimiz romatizma ağrısından sızlamaya başladı. Efendim, dizimizi kıvramaz olmaya başladık. İşte geldik, işte gidiyoruz. Bu işin şimdiye kadar ki yaşadığımız kısmından bundan sonrasının ne olduğunu ne olacağı ortada muhterem kardeşlerim. Bu bir masalmış, bir efsaneymiş diyorlardı büyüklerimiz. Biz de masal olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık. Bir yumu bağışınca zamanı güzel eğiliyor. Geçip gidiyor. Bir varmış bir yokmuş. İnna lillahi ve inna ilehi raciûn. Bir zaman sonra da diyorlar ki... Falanca nasıldır diye soruyorsun. E diyorlar o öldü. mi ya! Ne zaman öldü? E, üç ay oldu. Hay Allah! tu. Ya ben onu geçerinde görmüştüm. E sen geçerinde gördüysen onu... E, yani şu kadar yaşayacak diye bir garanti değil ki. Dün akşam görürsün sabah ölür. Sabaha görürsün, sen kapısından çıktıktan sonra arkandan ölür. Ecel, ecel, halkı bostan edinmiştir, dilediğin güzel ölüm diyor. Yunus Emre işi biraz da böyle halkın anlayacağı tarzı anlatıyor. Senin bostanın var mı? Var, köylüye hitap ediyor. Bostadan girdin mi ne yaparsın? Şöyle bir bakarsın kavunlarına, hangisinin sapı korunmuşsa, hangisinin efendim bıyığı şey yapılmışsa, korunmuşsa. Tamam, bu karpuz olmuş, bu kavun olgunlaşmış dersin. Şöyle bir vurusun, ölçersin, biçersin, kopartır gidersin. E neden? Bostan senin, bahçenin, bahçesinin istediğin kavunu alıp götürürsün. O da öyle anlatıyor. Halkı bostan edinmiştir dilediğin üzer ölüm. Üzmek demek yani üzüntüye sevk etmek manasında değil, ilk üzüldü derler. Eski Türkçede koptu demek. Dilediğini koparır diyor. Ölüm gelir insanların arasına Azrail bakar. Kimin, kimin sapı sararmışsa, kimin ömrü kemale yetmişse, işi tamam olmuşsa, işi bitmişse kopar, alıp götürür. Feryat, figan, yalvarma, yakarma fayda vermez. Yeride kalanlar ağlar, kalır. Gelinlik, gelinlik kızların saçın teneşimde yıkar ölüm. Ya Bu gelinliği almasaydım da şu ihtiyar koca karıyı alsaydın. Olmaz. Nasip kiminse, Allah kimin kimin canını almasını emretmişse <gülüyor> Ecel geldi mi, baş bahanedir, bir saniye ileri gitmez hayatı insanın, bir dakika geriye kalmaz. Bizim de ne zaman olacağını bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. <gülüyor> Kul bilmez ki hangi toprakta ölecek, nerede vefat edecek. Ziyarete gider, bakarsın ölmüş. Toprağa çekti derler. Toprağa çekmiş. Toprağa çekmiş ölçe fahane. E buna göre bu bu bir kuru laf değildir. Buna göre insanın ayağının denk alması lazım. Madem ölüm bize bu kadar yakınmış o halde ben günahtan o kadar uzak durayım demek lazım. Madem ölüm bu kadar yakın ben de günahtan o kadar uzak durayım. Tevbeyi acele edeyim. Borçlarımı çabuk ödeyeyim. Kimseyle hesabım olmasın. Ahirette kimse gelip yakama yapışmasın. Benden hakkını istemesin. Mahkemeyi Kübra'ya beni yakamdan tutup sürüklemesin. Rabb'ıma beni gösterip ya Rabbi ben bundan davacıyım bu zalimden benim hakkımı al demesin diye sürmetmemesi lazım. Hakkı burada ödemesi lazım. Ahirete hesap bırakmaması lazım. Ölüm için titremesi lazım. Ölüm için hazırlanması lazım. Ölümden sonrası için efendim gayret etmesi lazım. Allah'ın o acaba neler hazırlamış salih kullarına cennette gözler de görmemiş, kulaklar da duymamış Kimsenin hatırı, hayali de tasavvur edemeyecek kadar değişik şeyler. İnsan televizyonu görmeseydi, benim dedem televizyonun ne olduğunu bilemezdi. Söyleseydik, git oradan derdi. Saçmalamaya başladın derdi. Kutunun içinde insanlar konuşacak, efendim, se seslenecek. Alanca yerdekinin yaptığı şeyi ben filanca yerdeki görecek. Filancanın konuşmasını Amerika'daki dinleyecek. Hadi oradan. olur mu böyle şey. Gene başladır saçmalama. Aklını başına denk al. Doğru düzgün şeylerle meşgul ol derdi dedemiz. E şimdi işte kutu konuşuyor. Efendim tel konuşuyor. Demir uçuyor, yüzüyor. Demir suda yüzer mi? Yüzüyor. Gemiler tepeden tırnağa saçtan yapılıyor. Efendim kaynaklarla şey yapıyor. Kaynak ediliyor saçlar kadın saçına. Demir suda yüzüyor. Efendim madem havada uçuyor. Efendim e, tel konuşuyor, tel görüntü veriyor. E, i̇şte bunlar eski insanların bilmediği şeyler. Eski insanlar Ankara'dan İstanbul'a üç ayda gidermiş veya bir ayda gidermiş veya üç haftada gidermiş. Hacca giden bir senelik napakasını eve bırakırmış, helalleşirmiş. Niye bir senelik napakasını bırakıyor? Bir sene sonra gelecek de onda. Bir seneye kadar bakalım bu evdekiler ne yiyecek, ne içecek? Bunların hali ne olacak? Hadi adı asmalıdık diyor, helalleşiyor. Davulla efendim şeyle uğurlanıyor köyünden. Haç kabilesine katılıyor. Merhale merhale, e, zengin bir insansa atına biniyor, devesine biniyor efendim. Ondan sonra işte Adana'ya geldik, işte Şam'a geldik, işte Ürdün'e, Amman'a geldik. İşte efendim e, filanca yere geldik filan diye. Gidiyorlar, vazifeyi yapıyorlar, yarısı yollarda terf oluyor, şehit oluyor. Allah yolunda efendim hayatı sona ermiş oluyor. Yarısı gelirken telef oluyor. Efendim gidip de gezmemek var, gelip de görmemek var. Geldiği zaman da bazen bıraktığı kimseleri göremiyor. E şimdi? Şimdi insan bir biniyor, Geçitköy Havaalanı'ndan uçağa biniyor, hop ciddi de iniyor. Yeşilköy Havaalanı'ndan onu uğurlamış olan insan Erenköy'deki evine daha gelmeden o Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. E bu büyük keramet. Havada uçtu, Mekke-i Mükerreme'ye vardı. Büyük keramet. E demek ki insanlar Allah'ın verdiği akılla, imkanla efendim bu çeşit şeyleri yapmışlar. Böyle harikulade şeyleri görüyoruz. Harikulade şeyleri yaşıyoruz, harikulade aletleri kullanıyoruz. Fevkalade şeyler. Atımız olsaydı, efendim biraz hızlı koştursaydık, oturak yerlerimiz yere olurdu. Daha hızlı koştursaydık, at çatlardır, kenarda kalırdı. Efendim bu, bu şey, efendim, e, Posta Tatar'ı haberçi, sadrazamdan filanca e, beldenin valisine acele bir haber getiriyor. Dört tane atı çatlatmış, haberi bu tarafa getirilmeye kadar. Koşturmuş, koşturmuş, at ölünce ölsün. Aslında sadrazamın haberi ferman. Efendim, padişahın fermanı filanca yere varacak filan diye dört tane adı çatlattı diyoruz. E şimdi biz arabaya biniyoruz, araba ne çatlıyor, ne patlıyor efendim istediğimiz yere varıyoruz. E böyle şeyler gelişmeler oldu dünya hayatında. Acaba Rabbimiz cennette mümin kullarına neler ikram edecek? İnsan meraktan çatlar. Hayret eder, merak eder, arzu eder, heves eder, bu dünyadaki birtakım nimetleri düşünür, cennetteki Allah'ın nimetlerinin ne kadar büyük olacağını düşünür, kıvranır. Kıvranır böyle, ah şu cennete ben de girsem, aman bunu ben de kaçırmasam diye kıvranır, ona göre çalışır. Çalışalım diye söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çalışın ey mümin kullar, ey Allah'ın kulları müminler, madem imanınız var, siz bu işin gerçek olduğunu, ahiretin var olduğunu biliyorsunuz, çalışın demek bu cenneti kazanmak için çalışmamız lazım. Cehenneme düşmemek için dikkat etmemiz lazım. Nasıl bir yerden bir yere giderken trafik kazası yapmamaya dikkat ediyoruz. Nasıl ceddede ışıklara dikkat ediyoruz. Nasıl bekleyen bir polis var mı diye şoförler dikkat ediyor. Efendim, trafik efendim, kontrolüne, efendim, radar kontrolüne yakalanmayayım diye şeyine dikkat ediyor. Kullandığı arabaya dikkat ediyor. E, cehenneme düşmemek için de bu hayat yolunda tehlike işaretlerine dikkat etmemiz lazım. Günahlardan kaçınmamız lazım. Ama hocam yani öyle zevkli ki öyle keyifli ki şeytanın gösterdiği yol öyle keyifli ki ama cennette çok daha güzelleri var. Çok daha güzelleri var. İnsanı yatırıyorlar ameliyat masasına hem de kendisi imza veriyor. Tamam razıyım kessin beni doktorlar. Kesecekler, kanına akacaklar, biçecekler, dikecekler, iğneleri batıracaklar, bu kadar parmak kadar iğneleri efendim, sokacaklar, çıkartacaklar, canın yanacak. Razıyım. Niye razısın bu kadar acıya? Dişin başı yanına gidiyorsun, şey yapacak, çekecek, kökleyecek, dişini sökecek, kökleyecek. Razıyım. Niye? Sıhhat bulacağım, biraz sonra rahat edeceğim, bundan sonraki zamanında rahat edeceğim diye. Heh ahiretin ebedi hayatımda rahat etmek istiyorsan, bu dünyanın ufak tefek sıkıntılarına sabredeceksin. Ufak tefek diyorum, çünkü aslında mümin kullarına Allah gene dünyada da nimetler veriyor. Elhamdülillah, şu bizim üzerimizdeki nimetleri düşünün, şu güneşi düşünün, şu manzarayı düşünün. Yiyeceklerimizi düşünün, bolluğumuzu düşünün, sıhhatimizi düşünün. Allah çocuk çocuk vermiş, ev vermiş, sıhat vermiş, iman vermiş. Efendim kendi memleketimizi esir değiliz, başımızda moskof yok, efendim zalim yok, kafir yok. Elhamdülillah yaşıyoruz. istediğimizi yapabilme hürriyetimiz var. Hayırı seçme hürriyetimiz var, hayırı destekleme hürriyetimiz var. Allah yolunda yürüyebiliriz, gayret sarf edebiliriz ne mutlu elhamdülillah diye efendim ufak tefek sıkıntılar olsa da cehenneme düşmemek için sabretmek cenneti kazanmak için de biraz çalışmak lazım cenneti kazanmak için de dikkat edip çalışmak biraz çalışmak sözü tabi laf gelişi söyledim çok çalışmamız lazım var gücümüzle çalışmak lazım çocuk gece gündüz masadan kalkmıyor babası söndürüyormuş şeyi neden artık ben diyormuş ya ben zenginim, param var, pulum var, bunları kim yiyecek? Ben sana bırakacağım bunları, çalışma bu kadar diyormuş. Bizim memleketler anlatıyorlar. babasılar peki baba diyormuş, yatıyormuş çocuk. Babası uyuduktan sonra mum tedarik etmiş. Mumu koyuyormuş masaya, yani ışığı yaksın görecek babası diye. Mumun ışığında çalışıyormuş. Neden? Sınıf birincisi olacak, yani şeyin tadını almış. Ee, çalışmanın tadını almış. Babasından gizli gizli çalışıyor. Yani babası çalışmaya Derhalde artık. İstemiyorum. Gözüne bir hal gelecek diyor. O da yeniden çalışıyor. Neden? Birinci olacağım diye. Yani insana Allah bir zevk verdi mi? Bir tat verdi mi? Bir efendim heves verdi mi? Dünyada insan çok sıkıntıya göz yumuyor. Çok sıkıntıya katlanıyor. ileride bir kazanacağı mükafattan dolayı. Ey müminler siz de dişinizi sıkın, siz de çalışın, siz de cenneti kazanmak için Allah size ve bize heves ihsan etsin, arzu ihsan etsin, yolunda çalışmayı nasip eylesin, fedakarlıkları nasip eylesin, malımızla, canımızla, din-i İslam'a hüsnü hizmet etmeyi Allah o şerefi cümlemize ihsan eylesin. Kâle Allah-u Teâlâ, İlâ himme abdî bi hüsenetim Kitab-ı Hâ lehu hasenat. Fe in amilaha ketebtu ha lehu ashra hasenatin ila sibi mi'ati ve ila hemme bi şey'atin ve lem ya'melha lem aleyhi. an Bu hadis benzer, aynı konuyu işleyen başka hadisleri daha önceki hastalarda da okuduk. Sahih hadis-i şeriftir. Bukhari ve Müslim beraber rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifi her, her iki mübarek kıymetli kitapta da var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Benim kulum, benim bir kulum bir iyiliği işlemeye himmet etti mi? Niyet edip gaybete geldi mi? Bir iyilik yapayım diye verem ya amelha ama onu yapamadı mı, yapamasa bile ona ben bir tam iyilik, hasene veririm, bir sevap veririm. Tam bir sevap, keteptüha lehu, haseneten, ben ona bir iyilik, sevabı veririm. Yapamadı, yapamadı ama yapma, himmet etti, niyet etti, gayret etti, yapamadı. Bir sebep çıktı, yapamadı. Ona ben o sevabı veririm. Fein amilha, bir hasene veririm diyor yapamasa bile. Feyyin ami eğer yaparsa cetet duhalehu ashra hasenatin yapabilirse, muvafak olursa yapmayı başarırsa o zaman 10 hasene veririm. 10 misli sevap veririm. İlacım 700 misline kadar da duruma göre sevabı arttırırım. Bir daha mi bir seviyetin bir günah bir kötülük yapmaya da heves edip gayret edip niyet edip girişti mi? Verem ya amel ha? Ama sonradan kendisini tutup bu günahı işlemeyip vazgeçti mi? Kephe ha, ektüb ha aleki. Verem ektüb ha Ona ben bir bir günah bir şey yazmam. Düşündü çünkü yapmadı. Yazmam. Bir günah yazmam ona. Beyin ami ama işlerse bu hatayı bu günahı ketep rüha seyyi eder bir günah yazarım. Yani iyiliği 10 misli, 700 misli yapıyor, yazıyor. Rabbimiz kat kat fazlasıyla yazıyor. Kötülüğü sadece bir kötülük olarak yazıyor. Başka hadis-i şeriflerde okumuştuk. 700 mislinde kalmıyor. Verilen sevap bazen 700 mislini de aşıyor. 700 mislinden de fazla oluyor. Hatta sabra taallük ederse, takvaya, veraya uygun olursa yapılan güzel iş, o zaman 1000 misli oluyor. Hatta bir gayri hesabı oluyor. Yani hesaba sığmaz, rakamlarla ifade edilmez kadar çok oluyor. O bakımdan iyi işleri yapma gayret edelim, niyet edelim. Yapamazsak yapamazsak da sevabı var. Niyet ederim. Şimdi bana sorarlar. Hocam bu sene hacca gitmeye niyetim var. Var. Hemen iş, işte, tereccüd etmem. Var. Niye? Niyetim var. Niyetimi soruyor. Gidip gitmemek Allah'ın nasip etmesine bağlı. Ya ömrüm olur, ya olmaz. Efendim, ya param olur, ya olmaz. Ya imkanım çıkar, ya çıkmaz. Ya vize çıkar, ya çıkmaz. Ya Türkiye'den dışarı çıkışa müsaade olur, ya olmaz. Bunların hepsi ayrı bir şey ama ben var diyeceğim, var niyetim var. Gidemezsem o sevabı alırım. Gidemezsem o sevabı alırım. Gidebilirsem ondan sonra daha iyi. İyi şeyleri niyet ederim. Niyet etmek de insanı terbiye edici bir şeydir. İnsanlar iyi şeyleri yapma niyet ede ede, yavaş yavaş iyi insan olurlar. İyi insan olmanın yolu nedir? İyi insanmış gibi İyi insan imiş gibi hareket etmektir. Öyle hareket ede ede iyi insan olursunuz. Takviden yaparken tahkika erersiniz. Hakikatine ulaşırsınız. İşi gerçekten öyle yapma başarsınız Hocam ben sabırlı bir insan değilim. Sabırlıymış gibi rol yap. Sabırlıymış gibi davran. Yavaş yavaş sabırlı olursun. Hocam ben halim serim değilim. Halim insanmış gibi hareket et. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş öyle olursun. Cömert değilim hocam. İçimde böyle arzular beni kasıyor, tutuyor, hayır yaptırmıyor, para verdirmiyor. Tamam. Zorla kendini cömertmiş gibi davran. Yavaş yavaş, yavaş yavaş açılırsın, olur. Hocam zikrediyorum, hiçbir tat tuz almıyorum. Şöyle sevap var, böyle sevap var diye, hadislerde yazıyor diye. Heves ediyorum, Allah Allah diyorum, tat almıyorum. Tamam. Devam et, yavaş yavaş tat alacaksın. Yavaş yavaş zevkine varacaksınız, yavaş yavaş pezi gelmeye başlayacak, yavaş yavaş o zikir kalbine yerleşecek, sonra bir hal gelecek ki tadına doyum olmayacak. Yani devam etmek lazım. O bakımdan iyilikleri yapmaya gayret ederim. Yine başka bir hadis-i şeriften öğrendiğimize göre, burada o, o kısmı nokta nokta geçmiş gibi oluyor yani. Bir insan bir kötülüğü yapsa, yapma niyetlense, günahı, kötülüğü yapmayı kursa zihninden niyetlense, yapmasa ben ona günah yazmam diyor. Tamam, bunu bazen soru olarak sorarlar bana, kağıt gönderirler. Hocam, efendim bir insan şöyle şöyle yapma niyet etse, ondan sonra yapmasa bu içinden geçirdiğinden dolayı bir şey var mı? Bir günah var mı? Yok işte, bak Peygamber Efendimiz söylemiş. İçinden geçirdiğinden bir günah, bir vebal olmuyor diye hadis-i şerifte geçiyor hatta yapma niyetlenmişken vazgeçerse ona bir iyilik sevabı da yazıyor. Çünkü o da bir iyilik. Kötülüğü yapacaktı. Allah'ın rızası için düşündü, taşındı, uslandı, akıllandı. Kötülükten vazgeçti. Ona da bir sevap var. Muhterem kardeşlerim bazı kardeşlerim şey yaparlar bana sorarlar böyle tasavvufi bazı sorular sorarlar, ince bazı sorular sorarlar. Efendim ibadetten zevk alamıyorum çaresine. Bir günahtan kaçının çaresiz geliyorum. Bir günahtan kaçının. Allah o günahtan kaçınmadan dolayı ağzınıza bir lezzet verir, bir tat verir ki baklavada bereket bulunmaz. Ondan sonra öteki hayırlarında kolay yaparsınız. Biraz zorlayın kendinizi. Bir günah olduğunu bildiğiniz bir şeyi, bir huyunuzu, bir adetinizi bir engelleyin. Bakın ne kadar faydalar alacaksınız. Yani böyle kendisini insanın günahtan çekmesinde çok büyük fayda vardır, çok büyük zevk vardır. İyi Müslüman olmak buradan geçer, buradan başlar, buradan insan ileriye doğru hareket eder. Kötülüklerden kesilin, kötülüklerden vazgeçin, kötülüklerden kendinizi tutun. Hem zevk duyacaksınız, Müslümanlığın tadına varacaksınız, hem sevap kazanacaksınız, efendim, hem de efendim, e, manevi bakımdan mertebeniz artacak. İslam'ın bu güzelliğini gösteriyor, mü'min olmanın bir mükafatını gösteriyor bu hadis-i şerif. İnsan iyi bir şey yaptığı zaman sevap kazanıyor, kötü bir şey yapmadığı zaman vazgeçtiği zaman bile sevap kazanıyor. Yaparsa sadece az bir şey yazılıyor, günahın seviyesi yazılıyor ama hayırlı bir şey yaptığı zaman 700 misli oluyor, daha fazla misli oluyor. Bu Müslümanlıktandır. Müslüman olmayana bir şey yok. Onun için imandan güzel bir şey yoktur. Müslüman olmayana bütün yollar kapalıdır. Hatta yaptıkları iyiliklerden bile bir fayda görmeyecekler. Yaptıkları iyiliklerden de fayda görmeyecekler. Çünkü Allah'ı bilemediler. Allah'ın varlığına inanamadılar. Birliğini anlayamadılar. Onun için onların bütün amelleri hebaen mensura olacak. Hocam, Edison cennete girecek mi, girmeyecek mi? cennete girme fit memuru değilim ki ben bana ne soruyorsun? En son cennete girecek mi girmeyecek mi Allah bilir. Allah bilir ama bana madem yani bu işin dinen acaba olur mu olmaz mı diye hukuk huk huk huk huk yani şeyine hükmünü soruyorsun, o zaman söyleyeyim Allahu Teala Hazretlerinin Habib'i Edi'bi Muhammed'i Musa fası sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki. Ne yedukul cennete illa mümin. Cennete müminden gayri hiç kimse giremeyecek. Amerikan reisi Cumhur Olsa giremeyecek. Kansiplerin başı olsa gene giremeyecek. İnsan mümin olması lazım ilk önce. İlk şart o. Mümin olmamış. Ama diyorlar efendim işte elektriği bulmuş. Efendim herkes elektriğin ışığında aydınlanıyor. Ne yaparsa yapsın. Allah'a bulamamış ki. Elektriği bulmuş ama Allah'a bulamamış. Sonra elektriği bulmuşsa para kazanacağım diye çalışmış. Parayı da almış. Elektriği bulması iyi bir hareket ama özel hayatında neler yaptığını bilmiyoruz. Özel hayatında efendim ne malum birçok kimseye zulmetmediği, birçok kimseye seyrettirmediği, birçok kimseye İllallah dedikmediği ne de malum mesela. O bakımdan işte böyle laflar söyleyerek insanın, e, müminlerin aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Biraz da demek istiyorlar ki e bak yani bizim kafirlerin arasında, Hristiyanların arasında böyle mucitler var, efendim filan demek istiyorlar galiba misyonerler. E, müminlerin içinde de çok mucitler var. İslam tarihini, hatta ilimler tarihini doğru düzgün okursanız orada görürsünüz ki dünyanın bugünkü modern ilmine en büyük katkıyı, en büyük hizmeti Müslümanlar yapmışlar. Daha bu adamlar dünyayı düz tepsi gibi terakki ederken daha böyle dünya yuvarlaktır diyenleri zaman ateşlerinin üstünde iple bağlayıp da altını ateşleyip cehir cehir yakarlarken İngilizce mahkemelerinde mahkum ederlerken bizimkiler arzın enlemini boylamını ölçmüş, haritasını çıkartmışlar. Bizim alimlerimizin optik ilmine, matematik ilmine, geometri ilmine, cebir ilmine, daha başka ilimlere katkıları sosyolojinin babası İbn-i deniliyor. Falanca ilmin şeyi, piri falanca deniliyor, filanca deniliyor. Çok büyük alimler yetişmiş. İlimde bir gelişme tek bir kişinin payı olmuyor. İlim... İnsan olmam müşterek gayretlerinin bir sonucu olmuş oluyor. Herkes sağa sola bakıyor, taklid ediyor, öğreniyor, bilgisine bilgi katarak yeni bir gelişme ortaya koyabiliyor. Bu insan olduğu şeyi. Allah insanda kendisine güzel kulluk istiyor. Önce iman istiyor. Önce kendisine tanımasını bilmesini istiyor. Önce kendisine tanımasını bilmesini istiyor. Şimdi çok böyle mucit olan, çok icatçı olan keşifçi olan bir adam çıksa şurada tabancayla birisini öldürse neler öldürdün? Mahkemeye çıkacak tabi. Hakim ona idam cezası verir mi? Verir. Sebepsiz keyfimden öldürdüm. İdam cezası verir mi? Verir. Ona kimse şey der mi? Ya bu adam ki efendim şöyleydi böyleydi bunu öldürmeyi der mi? Demez. Suç işledi. Bu taraftan bir büyük suç işledi. Öbür taraftaki şeyi ayırır. Ama bu suçunun cezası budur derler. O bakımdan her şey İslam ile güzellik kazanıyor. Her şey İslam ile kıymet kazanıyor. Her türlü emniyet ve huzur ve rahat dünyada ve ahirette efendim itibar ve izzet ve kabul iman ile oluyor. Onun için Rabbimiz bizi şu imanı kâmilden müminlikten ayırmasın, imandan sonra küfre düşmesin. İzzetten sonra zillete uğratmasın. Kabulden sonra reddetmesin. Efendim sevdiği kullarını bünesine dahil eylesin. Kanun-u Allah'a. İbden azlemu mimme yahluku halkan ki halki fe yakhluqu habatan li yakhluqu zarratan ev li yakhluqu Revâhül Bukhari ve Müslimun en Ebi Hüreyre'te Allahu anh. Üçüncü hadis-i şerif, muhterem kardeşlerim. Resim ve heykel konusuyla ilgili. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuş diye Peygamber Efendimiz bildiriyor bize. Benim yaratmam gibi yaratma işine kalkışandan daha zalim bir kul var mıdır? Daha zalim hangi kul vardır? En zalim kul, benim yaratmam gibi yaratmaya kalkışandır. Bu zalimler, bu edepsizler, bu alçaklar فَلْيَحْرُقُوا <gülüyor> حَبَّتَنْ Hadi bakalım bir, bir habbe, bir küçük efendim, tane yaratsınlar. Evliyâhlûkû devreden. Hadi bir küçük serre yaratsınlar. Evliyâhlûkû şair eden. Hadi bir arba tanesi yaratsınlar bakalım. Şimdi bu söz, şeyler içindir, heykeltıraçlar içindir, musavvirler içindir, tasvir yapanlar yapanlar içindir. İslam dini bunu uygun görmemiştir muhtemem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Şeriatimizin ahkamında bu bellidir. Mücessem yani şöyle konulduğu zaman gölgesi yere düşen üç boyutlu olan, cisim halinde olan bir şey canlı resmi canlı tasviri, heykeli yani bu haramdır. Bütün mezheplere göre bir ittifak haramdır. Olmaz böyle şey yani yapılmaz hiç kullanılmaz. Evet, Yunanlılar çıplak kadın heykeli yapmışlar, efendim, bilmem çıplak erkek heykeli yapmışlar, avret yerleri meydanda, vücudun hatları, kasları meyda, meydanda efendim, daha daha nice nice efendim şeyler, İslam'da yok. O onların şeyi, onların küfür nizamlarının, şirk efendim, şeylerinin yollarının gereği olarak bunu yapmışlar onlar. İslam'da yoktur bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hücre-i zaadetine zevce adı tahirattan birisi bir üstünde resim bulunan bir perde asmış. Peygamber Efendimiz derhal onu kaldırmış. kaldı bunu diye. İslam'da resim ve heykel konusunda öyle bir şey var. Bir hüküm var. Uygun değil. Yapılmıyor. Yap yapılmamasına o kadar dikkat etmişler ki Eskiden böyle kibrit kutuların üstünde resim varmış. Ankara'daki böyle Gazi olan aksakamlı bir böyle dostumuz var, e, tanıdığımız büyüğümüz var. O anlatıyor, biz diyor, bunu diyor, kibrit tabi eve lazım olacak, kandil yanacak, benim ocak yanacak filan diye, üstündeki resmi kazırdık, <gülüyor> kazırdık. Ondan sonra eve sokardık diyor, yani suret olmasın diye. İç, i̇çinde suret olan resim olan. Veyahut köpek olan eve melek girmez diye hadisi şerif var. Bizde bu resim yapılmamıştır. Onun yerine hüsnü hat vardır. Güzel yazı vardır. Teship sanatı vardır. Süsleme sanatları vardır. İşte el örgüleri vardır. Başka günahlar vardır. Başka meziyetler vardır. Ama bu yoktur. Bunun yasaklanma hikmeti. Niye İslam resimi ve heykeli yasaklamış. Eski insanlar kesim ve heykel yapılmış yapmışlar ve onu kendilerine şey yapmışlardır. Bu edilmişlerdir, tapmışlardır. Peygamber Efendimizin geldiği zamanda Kabe'nin Kabe-i Müşerref'in içinde etrafında efendim 360 tane put olduğunu kitaplar yazarlar. Efendim Müslümanlar Mekke-i fethettiği zaman hepsini Kabe'nin bütün putları kırmışlar, temizlemişler yani o mübarek mahalli, Hz. Adem'den beri mübarek olan o mahalli putlardan temizlemişler. Peygamber Efendimiz bunu uygun görmemiş. Biz de efendim, ona göre hareket etmişizdir. Fakat şimdi bir yaygın şey var yani İslam'ın hakikatını bilmeme durumu var. Halkımız e, İslami bilgilerden mahrum yetiştiler camiye gelenleri biraz İslami ilimlerden haberdar oluyorlar. Farzı, vacibi, mekruhu, haramı biliyorlar ama bir de hiç böyle imkanı olmayan camiye de ayağa alışmamış. İşte annesi babası Müslüman ama dinden, imandan kulak dolgusu biraz bilgisinden başka bir şey yok. Evet, imanı var. Elhamdülillah Müslümanım filan diyor. Fakat fazlaca bir bilgisi yok. E bakıyorsun, evine gidiyorsun, duvara böyle bir şey asmış, halı asmış. Güzel. Ya hijaz'a gitmiş almış, ya başka yerler almış. Efendim güzel bir manzara var, sular akıyor, üstünde tüller olan kızlar geziniyor. Efendim manzara da, geyikler efendim su içiyor, kuşlar havada uçuşuyor falan. Hacı efendim beğenmiş manzarayı hoşuna gitmiş. Efendim asmış duvarım. de orada namaz kılıyor, Olmaz ki yani, o duvarda o asılı, o sonra efendim oraya bir kartal kanadını açmış, efendim koymuş şeyin üstünü. Ee, masanın üstüne veyahut şerbanın üstüne veyahut büfenin üzerine efendim, veyahut bir efendim, arslan koymuş veya kapısının önünde bir arslan, bir şey falan. yani bu hususta bilgisi olmadığından yapıyorlar. Bir de böyle şeyler yoktur yani İslam'da. İslam'da böyle suret ve heykel yoktur, yasaktır. Evde bulundurulmaz, eve alınmaz. Bizim süsümüz duvarlardaki efendim, güzel yazı levhalardır. Okuruz, ibret alırız. El bu, habibullah Elinin emeğiyle çalışan Allah'ın sevgili kuludur. Veyahut reisül hikmeti mekâfetullah Hikmetin başı Allah'tan korkmaktır. Veyahut acilû bis biz kabl kabl-el-fevûd Namazı kaçırmadan evvel acele ediniz, filen gibi böyle güzel devalardır. Yani bizim evlerimizin süsü, bunlardır, halılarımızdır yerlerde. Efendim, bilmem el işlerimizde tamam ama bunun ötesinde böyle bu resimler peygamber efendimiz kaldırdığına göre bizim de yapmamamız gerekiyor bunu kardeşlerimiz bilsinler bunların böyle iyi olmadığını ve ahirette bunu yapanların cezalandırılacağını bildiriyor bu okuduğumuz hadis-i şerif onlara diyecek ki allah Teala hazretleri yani böyle benim yaratmam gibi yaratmaya kalkışan şu e, kullardan daha zalim kim var? Hadi bakalım onlar bir habbe yaratsınlar. Hadi onlar bir zerre Hadi bir arba tanesi yaratsınlar bakalım. Diye onlara itap edecek. Yani azarlayacak Allah Cezde Celaluhu ve cezalandıracak diye bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Mutlaka kardeşlerim gerçekten de bir habbe diyoruz ya habbe, habbe tane demektir. Bir taneyi hiç kimse yaratamaz. Yani Japonlar, Amerikalılar, Ruslar, İngilizler, Fransızlar, imanlılar, imansızlar hepsi bir araya gelse bir habbe yaratamazlar. Yaratamazlar. Neden? O habbeyi sen toprağın altına sokuyorsun. Biraz sonra filiz oluyor, biraz sonra efendim, bitki oluyor, biraz sonra ağaç oluyor. Onun içine Allah öyle kabiliyet yerleştirmiş ki, mümkün değil. Mümkün değil. Bir zerre, zerre. Yani şöyle güneş olduğu zaman şöyle biraz elinizi halıya sürtün, havaya bir şeyler kalkar, işte bir zerre veya daha küçük bir parça, küçücük bir zerre. Şimdi bu zerreyi yaratamaz. Kimse, kimse yaratamaz. Allah yaratmış, biz istifade ediyoruz. Ama yoktan yaratamaz, mümkün değil. Sonra o zerrenin o sanatı, küçücük zerre, elektron mikroskopla bile görünmüyor işte bir çekirdeği var, etrafında elektronları var, çekirdeğin içinde nötron var, proton var, pozitron var. Adını daha yeni yeni duyduğumuz 30 çeşit, 40 çeşit malzeme var, çekirdeğin içinde. Bunu, bunu yaratması mümkün değil insanlar. Bu küçücük zerreyi Allah öyle bir güç, enerjiyi yoğunlaştırarak bir araya getirmiş ki, bunun bünyesini başka elektronlarla bombardımana tutup bünyesini bozduğun zaman içinden çıkan enerjiden atom bombası çıkıyor. Biliracan bombası diyoruz. Atom bombası diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Yani bir zevrenin yapısına müdahale edip onun yapısını bozduğun içindeki enerjiyi etrafa çıkarttın, kaçırttırdın mı? Yani zafını delip de döktün mü? O zaman ne oluyor? Bomba patlıyor. Kainat efendim çarsılıyor. Mahvoluyor. Radyasyondan Yıllardır Efendim e, işte belasını çekiyoruz. Çernobil'de bir e, nükleer sarsıntı oldu diye e, Bugünkü günkü gazetelerde de bildiriyor. Ermenistan'a kaç tane şey yapmış? Evrendem e, e, nükleer e, santral yapmış Alçak bir sarsıntıda bir zarar görse Türkiye tamamı tehlikede. Niye Moskova'ya yapın yapmadın? Niye Moskova'ya yakın yapmadın? Türk ordusunun karşı 30 kilometre mesafeye yapmış. Yani bir zarar görse oradan çıkan radyasyondan nice nice şeyler olacak, yani zararlar olacak. Muhterem kardeşlerim bu bir tane atomun parçalanmasından çıkıyor bu enerji. Tek bir atomun yani tek bir zerrenin zerrenin parçalanmasından çıkıyor. Fizikçiler bilirler ki bunun böyle elektron bombardımanları sonunda bu enerjinin ortaya çıkması ne demek? Bunun yapılışında bu kadar enerji harcanmış demek. Yani bir zerrenin yapılmasında, bu kadar enerji harcanmış da o zerre ölümelere gelmiş. Bu efendim e, aciz, naçiz, efendim e, kendisine ayakta tutmaya kadir olmayan insan oldu. Bir zerre bile yaratamaz. Bir zerre bile yaratamaz. İlim bunu hemen altına imzayı basar, mükürü basar, evet böyledir. Bir zerre yaratamaz, bir happe yaratamaz, bir arpa tanesi yaratamaz. Bütün dünyanın âlimleri bir araya gelse yaratamazlar. allah Teala Hazretleri, Halif-i Zül Celalimiz, Zül Kemalimiz, efendim, hikmet sahibi Rabbimiz neler neler yaratmış. Rabbimiz bize O'nun, onun kudretini anlayıp, onun kudretini anlayıp onun karşısında kulluk saygımızı edebimizi takınmayı ihsan eylesin, nasip eylesin. Kain Allahu Teala. Yuzeyni ibn Adem. Yuzeyni ibn Adem yesub ve ana bi't-tehra bi't-emru buhari ve Müslim. Bu hadis-i şerife geçtik, arada bir uzun hadis-i şerif var, ona başlarsam o bir ders tutar diye onu önümüzdeki derse bırakıyorum, buraya geçtim. Bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim rahmetullahi aleyhümâ rivayet etmişler. İki büyük hadis-i alemi sahih kitaplarına almışlar allah Teala Hazretleri buyurmuş ki, Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine rivayet ettiği Adem oğlu bana eza verir.'' buyurmuş. Eza veriyor. Ehre sövüyor, zamana sövüyor, bana eza veriyor. Ben zamanım, ehir benim, e, iş benim elimdedir. Geceyi gündüzü birinin yerine ben değiştirir, dururum. Hadis-i Şerif'in metni böyle. Muhtemem kardeşlerim. Şimdi insanların tabii alışması çok fena. Kötü alışkanlıkla gayet zor kurtulan, kurtulduğuna şeyler olarak insanlar yerleşiyor. Küçükten onu iyi terbiye etmediğin zaman adam küfürbaz yetişmiş. Toparlayamıyorsun. Müslüman olmuş. İyi güzel ama dili durmuyor. Alışmış küçükten. Hatta terbiyeli ailenin çocukları, melek gibi çocuk. Arasının babasının yanında gayet güzel. Fakat okula giderken, parkta oynarken, bir yerden birisinin bir sövmesini duyuyor, küfür, sunturlu, ağır bir küfür duyuyor. Çocuk onun hiç duymadığı bir söz hemen hafızasına kaydediyor. Küfür. Bu ne demek acaba? Biraz da ayıp olduğunu, suç olduğunu sezinliyor ve böyle çok kızgın bir anda söylenmiş olduğunu sezinliyor. Efendim, zihnine yerleştiriyor. Bakıyorsun pırıl pırıl tertemiz bir aile çocuğu biraz söylüyor. Anası mahcup, babası mahcup, yüzleri kızarıyor kulaklarına kadar. Eva Bu çocuğumuz nereden öğrendi? Bu da? Çocuk da manası bilmiyor ki işin. Nereden gelip nereye gittiğini bilmiyor. Onun için terbiye çok önemli küçüklükten beri. Tabi o, o terbiyeyi vermek için anne ve babanın da güzel şeyleri öğretmesi lazım. Güzel örnek olması lazım çocuğa. Baba kızdığı zaman kendisi küfrederse, çocuk elbette küfür küfredecek. Çünkü babasının kopyasıdır o. Babasının aynı tarzında hık demişse burnundan düşmüş dersin, efendim bakarsın büyüdüğü zaman tıpkı babası gibi. Aynı şekilde sinirlenir, aynı lafları kullanır babasından ne duyduysa veya muhiddinden ne duyduysa. Bu hususta başkaları nasıl davranıyor, yani başka Müslümanlar onun bir misalini vereyim. Suudi Arabistan'da iki kimse münakaşa ateşi düşüyor. Sinirlenmişler karşı karşıya geliyorlar. Bir FETEkiste diyor ki: "Sallallahu aleyhi ve Yani Peygamber Efendimize selam getir diyor. Ben yani kavganın en kızgın zamanında "Sallallahu aleyhi ve diyor. Tabii o da "Sallı" diye emir olunca tabii Peygamber Efendimize Allahu mesallallahu aleyhi ve Muhammed. Diyor, getiriyor filan. O arada kızgınlık geçiyor. Veyahut la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Yani güç kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Başka güç kuvvet sahibi yoktur demek oluyor. Veyahut efendim la ilahe illallah muhammedun resulullah diyoruz kızdığımız zaman. Birisinin karşısında bizi pek sinirlendirdi mi? Kelimeyi i çekiyoruz. Veyahut diyoruz ki asbunallahu en nimel vekil. Allah bize yeter. O ne iyi vekildir diyoruz bunlar güzel alışkanlıklar. Yani çok sinirlendi, çok sinirlendi, çok sinirlendi. Adam patlayacak, patlayacak. Patlaması ne oluyor? Hasbira Allah'a ve nimel e Güzel. Bu güzel. Ama bir de küfüre alışmak var. Kötü defa alışmak var. Kötü ihtiyatlar. İşte bunları küçükten yavaştan öğretmeliyiz. Kendimizi de terbiye etmeliyiz. Çocuk çocuğumuzu da yetiştirmeliyiz. Sef etmek, sövmek Arapça, sövmek. İnsanoğlu Allah'ı sever mi? Sövmez tabii, aklı başında bir insan söylemez. Ama insanların bazısı hayvandan da aşağı oluyor, onlara sözümüz yok. Hayvanlar hayvan ya Hayvanın yapmadığı işi yapıyor. Bazı da hayvandan aşağı oluyor, ona sözümüz yok. Tabii doğrudan dolayı Allah'a söven kafir, asılı bir kafir, onun hali çok fena. Bir de, işin nereye vardığını bilmeden, lafın ucu nereye gider bilmeden söylenen kötü sözler var. O da bu hadis-i işte bildiriyor. Allah-u Teala Hazretlerine bir şey demiyor. göyen mü'min ama dehire sövüyor. Dehire sövüyor. Dehir ne, ne demek? Zaman demek. Dehir zaman demek. Zamana sövüyor. Araplarda da demek böyle bir adet var. Tabi nasıl sövdüğünü söylememize lüzum yok. Anlıyorsunuz. Zamana sövüyor. Yani zamana çatıyor. zaman aleyhine konuşuyor. Allah kahretsin. Bu zamanı veya filan gibi böyle laflar yani. Neyse. Şimdi bu, rabbimizi ezalandırıyor, yani rabbimize saygısızlık oluyor. Neden? Bu sövmeyi neden yapıyor? Sabırsızlıktan yapıyor, kaderine rızasızlıktan yapıyor. Zamanı ne sövüyorsun? Zamanı yaratan kim? Geceyi gündüzü yaratan kim? Gecenin arkasından gündüzü getiren, gündüzün arkasından geceyi getiren kim? Allah-u Teala O zaman ne ki senin başına bu haseyi getiren kim? Allahu u O zaman ne kızıyorsun? Kader-i Rıza has Müslüman olsa da, teslim olsa da, razı olsana, hani, ''Yâ eyyetehenn nefsül mutmehinnâ, irci'i ilâ rabbik râziyeten verdiye'' Bir Allah'tan razı olmak var, bir de Allah'ın razı olduğu kul olmak var. Üstün derece bunlar. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş üstün derece sen Rabbinden razı olmazsan, kaderine razı olmazsan, başına getirdiği mukadderata razı olmazsan senin iyi Müslümanların nereden belli olacak? Ama hocam ben Allah'a bir şey demiyorum da zamana sövüyorum. E zamanı sövüyorsun öbür tarafa gidiyor. Kadere itiraza gidiyor, Allah'a karşı gelmeye gidiyor. Onun için Müslüman çok kızdığı zaman la ilahe illallah desin, la havle ve la kuvvete illa desin veya Arap kardeşlerimiz gibi salli alen desin veya Allah'ıma salli alen seyyidina Muhammed desin veya hasbunallah desin. Bunlar güzel. bu şeyi Kızgınlığı böyle insan bir söyleyerek, patlayarak boşaltacak. Tamam, deşarj olacak ama güzel şeyler deşarjı olsa sevaba yesin. Büyüklerimiz harbe giderken bile Allah Allah diye giderlermiş. Ne güzel. Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye bir taraftan zikrediyor, en sevaplı işi yapıyor, bir taraftan da düşmanla çağrışmaya gidiyor. Ne güzelmiş, la ilahe illallah demek, etmek Onun için adetlerimize, ihtiyatlarımıza hakim olalım. Dikkat edelim, her evet çocuklarımızı güzel sözlerle yetiştirelim. Kızdığı zaman, açıyor ağzını, yumuyor, yumuyor gözünü, biraz söylüyor, Anasından babasına geliyor o Hayvana benzetiyor, bilmem ne oldu diyor falan diyor. Ne, olmaz demeyecek bunu. Dediği zaman sen bu çocuğun ağzını yakacaksın. diyeceksin cezalandıracaksın, karşılığını vermeyeceksin, hapseteceksin. Bunun niye doğru olmadığını bilecek, yapmayacak çocuk. Böyle alıştı mı? kalmak çağına geldi de Efe oldu mu artık? Kollarını kabarta kabartma, sok kabartma sokakta yürümeye başladı mı? Zaten iş işten geçti. Ne baba dinle, ne dede dinle hoca dinler. Bitti. Efe oldu artık. Mahallenin efesi kimse dokunamazsın. Fazla yüklenirsen, fazla kızdırırsan eve de gelmezsin. Gelmiyorum eve de. Evlatlıktan meydediyorum. Edersen et der. Küçükken terbiyeceksin Ağaç yaş iken eğilir. Kötü huylar küçükken terbiye edilir. Kolay. Solucanı küçükken öldürürsün. Ama Yılan küçükken öldürürler ama daha ısıramaz, zehiri bile yok, bir şey küçük. Ama ejderha olduğu zaman, o zaman padişahın küçük olduğunu gelmesi lazım. Efendim yedi başını birden kessin diye. O kolay değil o zaman. Ejderha olduğu zaman masallaşık artık iş zorlaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala, Şebkat Rahmeti, Kadabil, Revahe Allah Teala Hazretleri buyurmuş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiğine göre, benim rahmetim gazabımı geçti. Ondan daha ileriye gitti. Yani Allah Teala Hazretleri'nin kullarına, mahlukatına muamelesi, rahmeti, rahmetinin, cemalinin tecellisesi şeklindedir. Umumi, yaygın ve çok olan Hakim olan şey rahmetinin eseridir. Rahmetinden geceyi gündüzü değiştiriyor. Rahmetinden gökten yağmurlar yağdırıyor. Rahmetinden yerden bitkiler bitiriyor. Rahmetinden dallarda meyveler kolturuyor. Rahmetinden efendim, insanlara inhamlarda, insanlarda bulunuyor. Gazabı, gazabı da asi kullarlar. Bildiriyor, Peygamber gönderiyor, kitap indiriyor, nasihat ediyor, edepsizler dinlemiyor, dinlemiyor, asi oluyor. Asi olanlara küçük küçük şefkat tokatları dediğimiz efendim cezalar geliyor. Aklı başına gelsin, uyansın diye uyanmıyor, uyanmıyor, uyanmıyor. Edepsizlik de devam ediyor, ediyor. E bir günde cehennemin kütüğü yuvarlanıp cehenneme gidiyor, yanıyor. kazabı da güzel. Ey lütfu çok, kahrı güzel... Lütfun da hoş, kahrın hoş demiş. Şairin ne güzel söylemiş. Kahrı da güzel, kahrı da lazım. Kahrı da, kahhar ismi de zalimleri kahretmek için lazım. Rahman ismi de, gaffar ismi de kusurları, boynu hatasını anlayıp boyun bükenleri, gözyaşı dökenleri affetmek için lazım. Hepsi yerli yerinde ama rahmeti çok. Hatta ruz mahşerde kullarına öyle rahmetiyle tecelli edip, öyle mücrimleri bağışlayacak, öyle asileri affedecek, öyle insanların günahlarından geçecek, öyle insanları cennetine sokacak ki, o rahmetinin o cuşe gelişinden, o herkese böyle ihsanının dağılmasından şeytan dahi bir arak heveslenecek ki acaba ben de mi affolacağım acaba diye o dahi kendisinden bir heveslenme durumuna gelecek ama o la'in tabi cehenneme girecek, ebedi orada yanacak. Onun için Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmetinden zorla kendimizi dışarıya çıkartmayalım. İlle gazabına uğramak için kaşınmayalım. İlle gazabı bize gelsin diye edepsizliğe devam etmeyelim. Rahmeti çok Rabbimizin. Lütfunu isteyelim lütfuna sığınalım, bulduğu yolunda yürümeye çalışalım, günahlardan kesilmeye çalışalım. Evet, bu yaptığımız şey pek ahım şahım güzel bir şey değildir, eksiğimiz vardır ama yine yolunda olursak karınca kararınca efendim, yine iyi. Yani bu kadar rahmeti galip iken rahmeti, rahmanlığı, rahimliği ortada iken Allah'ın gazabına uğramak ancak kalbi kararmış, gözü dönmüş manevi bakımdan körelmiş insanlar için Allah bizi böyle katı duruma düşürmesin. Sevdiği kullarını üzülmesinden ayırmasın. Sonuncu hadis-i şerifi okuyarak bitiriyorum. Kâlallâhu taâlâ izâ takarrabe ileyye zirâ'at takarrabtu min el-bâ'i ve izâ etânî meşyen eteyyühu erveleten. Enes rivayetullah'tan bu hadisi rivayet eylemiş. Bu sonuncu olarak okumayı düşündüğümüz hadisi şerifi. allah Teala Hazretleri buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize hadisi kutsi ile bildirdiğine göre Kul bana bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim. Bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim. Kulun bana bir arşın gelirse ben ona bir kulaç gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona acele acele koşa koşa giderim. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu bir anlatımdır, mecazi anlatımdır, mecazi anlatımdır. Peygamber aleyhi Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde kullar iyice anlasınlar diye. Kulların anlayacağı hayattan misaller verilmiştir, örnekler verilmiştir. Teşbihler, mecazlar ile anlatılmıştır bazı meseleler. Şimdi, kolum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın gelirim demek. Bir arşın gelirim demek, yani kolum bana azıcık bir sevaplı bir iş yapar da, birazcık sevaplı bir iş yapar da, birazcık bir yakınlaşırsa ben ona çok mükafat veririm demek. Yani yaptığı işin kat kat fevkinde olan, ...layık olduğu karşılığın çok çok üstünde olan şeyi veririm demek. O bana bir, bir şey, karşın gelirse ben ona bir kulaç gelirim demek. Yani daima ben ona yaptığının kat kat fazlasını veririm demek. Hakikaten de öyle diyor muhterem kardeşlerim. Gerçekten de bizim şu dünya hayatında... ...hani iyi Müslüman diye kendimiz biraz rahatlık duyuyoruz ya kendimizden... Elhamdülillah camiye geliyoruz, namaz kılıyoruz filan diye. Yani bizim bu topladığımız şeylerin hepsini neredesen toplasan, yaptığımız ibadetleri incir şekildeyi doldurmaz. E, Allah'ın lütfunu toplasan, toplayamazsınız. ve تَعُدُّ نِيمَتَ اللّٰهِ اِلٰهِ Saymak istesen, sayamazsın. Nice nice lütuflar ihsan etmiştir. Yani bir göz nimetini karşılamaz bizim yaptıklarımız. Yani bir dünya ehli bir patrona, sana şu kadar hizmet edeceğim, bana ne kadar maaş versin desen, Ömür boyu yaptığın ibadetler kadar ibadet etsen, adam sana bir aylık vermez. Bir aylık vermez. Yani bir kütleyi yıkıldığımız namazlarla bir yevmiye parası alınır mı? Alınmaz. Ama Allah Teala Hazretleri rızık veriyor, suhan veriyor, nimet veriyor, ikram ediyor, izin diyor. sonra cennetin cemalini nasip ediyor. Yani lütfu daima daha çoktur. Kulun, kuldan bahane. Yani rahmeteşrâ ve hânem-i hûyet hek uğra, behane-mi cüyet demiş İranlı birisi. Allah rahmetine taha istemiyor, baha istemiyor, bedel istemiyor. Ben sana vereceğim ama ben bedelini demiyor. Rahmetine baha istemiyor, rahmetine bahane istiyor. Biz namaz kılıyoruz, rahmetine bahane ediyor. Biz oruç tutuyoruz, rahmetine bahane ediyor, rahmetine kat ediyor bizi. Biz hacca gidiyoruz, bütün öbür boyu günahları işlemiş olduğumuz günahları sileceğini etmiş. E bizim yaptığımız şeyle bir seyahat nihayet bir aylık içinde gidiyorsun, geliyorsun, uçakla gidiyorsun, uçakla, uçakla geliyorsun. Bütün günahları siliyor. Yani demek ki Allah rahmetini erdirmek için bize bahane istiyor, bahane. Birazcık bir bahane etsin de bir şeyi bize rahmetini versin diye. Bizim küçük amellerimizi büyük mükafatlarla mükafatlandırıyor. E bize yazıklar olsun ki, bu olduğuna yazıklar olsun ki, Allah'ın rahmeti bu kadar bahanelerle insana erişirken, hala Allah'ın rahmetini erememişler, de, kazanamamışlar de, ahirete. Efendim olarak gitmiş de cehenneme hak etmiş. Yani burnu yerde sürsün öyle adamın ki bu kadar büyük rahmetten istifade edememiş. Ya gökten rahmet yağdı, bir damla da gelmedi mi eline? Yerin altına mı girdim mi adam? Yani şu rahmetten hiç istifade edemedim allah Hazretleri hepimize insaf versin. Günümüzün katılığını gidersin. İçimize yumuşaklık versin. Kalbimize nur versin. Efendim aklımıza aklı serir, ihsan eylesin. Bizi sevdiği kul eylesin. Sevdiği amelleri işlesin. Sevdiği kimselerle dost eylesin. Sevdiği amelleri işlemeyi nasip eylesin. Sevdiği bir kul olarak sevdiği bir işi yaparken, sevdiği bir yolda yürürken, abdestliyken, oruçluyken, namazlıyken, niyazdayken, hac yolundayken, Kâbe'deyken, Arafat'tayken kendi bildiği güzel bir şekilde ve dilimizde o kelime-i tayibe imünceh buyuruk. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü <gülüyor> diye diye iman-ı kamil ile bu, ahirete geçip cennetine, cemaline erip ebedi saadete kavuşanlardan eylesin. Bu, hürmeti esrarı sureti-l-fatiha.